şeytan taktikli çalışıyor baktı ki sen hacca gideceksin Allah da sana hactan dönerken annenden doğduğun gibi tertemiz dönmeyi vaat ediyor şeytan ne yapacak şimdi senelerdir yatırım yapıyor git bari günahlarından kurtul gel sıfırla mı diyecek sana bir de ve bari olarak sırtına yükler getirir gelirsin dersin ki gittik Araplara para yedirdik geldik işte hani sen günahlarını temizlemeye gitmiştin sen hamama gitti, de hamamcı ile ne karışıyorsun ya hamamcı kimse kim işte temizlendin geldin Araplara para verdik geldik Araplar şöyle yaptı Araplar böyle yaptı kim kazandı bu Hacı kim kazandı efendi Allah'a gittin Kabe'sine gittin peygamberin huzuruna çıktın hala insanları Arap Türk olarak görüyorsun sen hala cennet standartlarında Adem'in çocuklarının şurada yaşayan burada yaşayanları diyemedin sen yazık hacca gerçekten Araplara verdiğin paraya yazık senin Değmezdi bu